İş dinlemekte değil, anlamaktadır. Anlamakta değil, o işi yapmaktadır. Yapmakta değil, mutlaka ihlas ile yapmaktadır. Cahiller helak oldular. Cahil kime derler bilir misin? Allah'ı bilmeyene cahil derler. İsterse kamyon doldu ki okusu. 38 tane fakülteden icazet alsın, diploma alsın, cahildir yine. Alim diye Allah'ı bilmeyene derler. Allah da Allah ile bilinir. Allah ile arası hoş olmayanlar Allah'ı bilemezler. Bildik zannederler. İsmini bilirler. Ne haşiyeti ne muhabbeti kalplerinde vardır. Belki isimleri ağzında. Bu sıfatta münafıklara ayettir. Münafıkların Allah Allah'a imanları dilde olup kalplerinde hiçbir şey yoktur. Müminlerin İsmullah dilinde Hâşyetullah ve muhabbetullah kalbinde. Yani Allah korkusu ve Allah sevgisi kalbindedir. Müminlerin sıfatı budur. Emennâ billâhi ve bil yevmil âhir. Ve mâ bi müminîn diyor Allah. Allah imanını kabul etmiyor. Bir takım insanlar vardır ki biz Allah'a inandık derler. Kıyamet gününe inandık derler. Fakat onlar mümin değildir diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor yani. Onlar Huda yapıyorlar. Sünneden, lisanların da Allah esması var. Kalplerinde ne haşetullah, ne de muhabbetullah var. Ne de Allah'a iman var.